496, numaralı konu, Ebu Ümame'nin Bedir Savaşı'na katılmaya çok istekli olması, evet, Ebu Ümame şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Bedir'e çıkmak istediklerinde ben de onunla birlikte gitmeye karar verdim, dayım Ebu Bürde Binneyar, doğrusu dinar olmalıdır, beni görerek, annen hastadır, kal ve ona yardımcı ol, dedi, ben de, hayır, ben kalmıyorum, hem o benim annemse senin de kız kardeşindir, sen bekle, dedim, dayım bunu Hazreti Peygamber'e söyledi, o da bana kalmıyor, emretti, dayımsa onunla birlikte Bedir'e katıldı, Hazreti Peygamber ve ordusu Bedir'den döndüklerinde annem de vefat etti, onun cenaze namazını Hazreti Peygamber kıldırdı.